221, numaralı konu, İslam uğruna şehit olan ilk kadın, Ammar'ın annesi Sümeyye, evet, Allah'ın Resulü, Ammar ve ailesinin yanından geçti, onlara Allah için işkence ediyorlardı, onlara, ey Yasir ailesi, sabrediniz, ey Yasir ailesi sabrediniz, buluşacağımız yer cennettir, dedi.